أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ve الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يدل فلا حديله وإشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أستقال حديث كتاب الله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 Araştırılacak olan mesele ile ilgili bütün kitap, sünnet, sahabe sözleri ve icma delillerini toplamaktır. Zira ilmi bir meselede iştahat edebilmek ancak şer'i delillerle mümkündür. Aksi de selefin ve din imamlarının kınadıkları rey ile iştahat edilmiş olur. Mesele hakkında ihtilaf varsa lehteki ve aleyhteki bütün deliller toplanmalıdır. Bu ile ilgili örnek... Nikah talebi yapılan kadına bakmanın hükmü meselesi. Bu konuda insanların değişik mezhepleri vardır, değişik görüşleri vardır. Kur'an'da bakışların helal olmayana bakmaktan korunmasının vacip olduğunu gösteren delil vardır. Allah Teala Nur Suresi 30. ayetinde şöyle buyurmuştur. Mümin erkeklere gözlerini harama dikmemelerini, ırzlarında korumalarını söyle. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aniden yabancı kadına bakışın hükmünü sordum. Yüzünü derhal başka tarafa çevir buyurdu. Diğer lafzında gözümü çevirmeme emretti şeklindedir. Bunu Müslim, Ebu Davud ve başkalar rivayet etmiştir. Buraya da radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ey Ali bir bakışına bakış şekleme zira birincisi lehine ise de ikincisi lehine değildir. Ali radiyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir bakışına diğer bir bakış ekleme. Zira birincisi lehine ise de diğer lehine değildir. Bu hadislerde karşı cinse bakma yasağı erkekleri de kadınları da kapsamaktadır. Ve bakışın şehvetli veya şehvetsiz olması arasında fark yoktur. Bu rivayetler kadın tesettürlü olsa dahi onlara bakmayı yasaklamaktadır. Bu da ev ya da dershane gibi ortamlarda kadının hicaba bürünerek erkeklerin yanına çıkmasının yeterli olmadığını, arada her iki tarafın birbirlerini görmesini engelleyen bir perdenin ya da duvarın bulunması gerektiğini gösterir. Yani bu konuda daha pek çok nas var. İşte Ahzab suresi 53. ayetin tefsirinde de gelmiştir. Bu genel ifadeyle naslara karşılık sünnette nikah için talep olunan kadına bakmanın cevazını gösteren sahih rivayetler vardır. Bu delilleri önce topluca edelim. Yani delilleri bir araya getirmek adına yasaklayan delillerden örnek verdik. Şimdi bu nikah talebi esnasında kadına bakma konusundaki rivayetleri görelim. Birincisi Ebu Hümeyt radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Biriniz bir kadına talip olduğu zaman ona bakmasında sakınca yoktur. Eğer ancak ona talip olmak için bakacaksa onun haberi olmadan da olsa bakabilir.'' İkinci rivayet Ebu Hüreyre radıyallah'tan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yandaydım. Bir adam ona geldi ve Ensar'dan bir kadınla evleneceğini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. "Ona baktın mı?" Hayır dedi. Buyurdu ki: "Git ona bak. Zira Ensar'ın gözlerinde bir şey vardır." Üçüncü rivayet Cabir bin Abdullah el-Ensar radıyallah'tan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sellem şöyle buyurduğunu işittim diyor. "Biriniz bir kadın afar olduğu zaman onun nikahı arzulanan yerini görmeye gücü yeterse bunu yapsın." Bunun üzerine bir cariyeye talip oldum. Onu nikahını arzulamanın sebep olacak şekilde görünce kadar gizlendim ve onunla evlendim. Dördüncü rivayet Mughira bin Şube radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve ona evlenmek istediğimi istediğim bir kadından bahsettim. Bana git ona bak. Bu onunla muhabbet ve ünsiyetinizin devamı için daha uygundur dedi. Ben de ensardan bir kadının yanına geldim. Onu ebeveyninden istedim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü onlara haber verdim. Onlar sanki bundan hoşlanmadılar. Hıdır denen hususi, hususi hücresinde bulunan kız bunu işitmişti yani perdesinin arkasında. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana bakmanı emretmişse bak aksi takdirde Allah için bana bakma dedi. Sanki kız da bu bakma işini büyütmüştü. Ben kıza baktım ve onunla evlendim. 5. Muhammed bin Mesleme radıyallahu bir kadına talip oldum ve onu gizlice gözlemeye başladım. Ta ki onu bir hurmalıkta gördüm. Ona denildi ki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi olduğun halde böyle mi yaptın? Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurdu işte Allah bir kimsenin kalbine bir kadının nikahlamayı düşürmüşse ona bakmasına sakınca yoktur. 6. Seyl bin Sa'd anh'ten bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü kendimi sana hibe etmeye geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bakışını kaldırıp indirdi sonra başını eğdi. Böyle devam ediyor Evet 7. Enes radiyallahu şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kadınla evlenmek istediğinde bir kadını ona bakmaz için gönderir ve yanaklarını kokla ve topuklarına bak derdi. Evet birinci aşamamız bu şekilde delilleri toplamak. İkinci aşama delillerin sabit olup olmadığını incelemek. Şimdi bu rivayetlerin delilleri sayı midir değil midir bunları inceleyelim. Birinci rivayet yani Ebu Hümet radiyalan hadisi. Bunu Ahmet, Taberani, Mücemilevsat'ta ve Ebu Bekir'in Nisaburi, Ziyadat ala kitabül müzenide sayı isnadıyla rivayet etmişlerdir. İkinci rivayet Ebu Reyradisi, bunu Müslim ve Nesay rivayet etmişlerdir. İsnadında Yezid bin Keysan saduktur, hata eder. Bu sebeple isnadı Hasen'dir. Nesay, Sünenül Kübra'da bunu Ebu Bekir el Mervezi, Ahmet bin Meni, Ali bin Haşim, Yezid bin Keysan, Ebu Hazim, Câbir Radiyalan isnadıyla rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu yerine Cabir radıyallahu zikredilmesi burada vehimdir. Bu hatanın saduk bir ravi olan Ali bin Haşim'den kaynaklı olması ağır basmaktadır. Yani mahfuz olan bunun Ebu Hureyre hadisi olmasıdır. müslimin rivayet ettiği gibi. Üçüncü rivayet olan Cabir bin Abdullah radıyallahu hadisini Ahmet, Hakim, Ebu Davud ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. İbn-i Kattan el-Fasi beyanül vehimde bu hadis sahih değildir demiştir. Watson isnadında Ebu Davud'un rivayetinde muhalefet vardır. Nitekim o bunu yani Ebu Davud Davud bin el Husay Vakıd bin Abdurrahman tarikiyle rivayet etmiştir. Hafız İbn Acer bunu et de Vakıd bin Abdurrahman'ın hal tercümesinde zikretmiştir. Yine Zehebi de Mizanda zikretmiş fakat o bunu Vakıd bin Amr'ın rivayeti olarak zikretmiştir. Yani Vakıd bin Abdurrahman değil de Vakıd bin Amr diye zikretmiştir. Yine Beyhaki bunu Hakim'le beraber Beyhak'i i̇bn İsa'k, Davud, Vakıd bin Amr yoluyla rivayet etmişlerdir. abdul bin Ziyad, i̇bn İsa'k'tan o Davud, o Vakıd bin Abdurrahman'dan diye rivayet etmiştir. Çoğunluk bunu Vakıd bin Amr'ın rivayeti olarak zikretmişlerdir. Vakıd bin Amr sıkadır fakat Vakıd bin Abdurrahman meçhuldür. Böylece bu hadisin isnadının muzdarip olduğu ortaya çıkmaktadır. Cabir Radyalan rivayeti sabit değildir. Dördüncü rivayet olan Mughire bin Şube radiyalan hadisinin üç tane tariki vardır. Bunlardan birincisi Mâmer, Sabit el-Bünani, Enes yoluyla. Bunu i̇bn İbn İpben, Hakim ziyar e, İbn-i ve İbn-i rivayet etmişlerdir. İkinci tariki Mâmer, Sabit, Bekir bin el Müzeni, Mughire Şubey Şube yoluyla. Yani burada bakın sahabeden ravisi değişmiş. Ee, Sabit bir Enes'den rivayet etmiş. Bir Bekir bin Abdullah el-Müzeni Mughira yoluyla rivayet etmiş. Bunu İbn-i Maci ve Taberan rivayet etmişlerdir. Üçüncü tarik Asım el-Ahvel, o Bekir bin Abdullah el-Müzeni'den o Mughira radıyallahu anh'da rivayet etmiştir. Bunu İbn-i Ebu Havane, Ahmet, Nesai ve Darimi rivayet etmişlerdir. Said bin Mansur Süneninde Asım, Bekir bin Abdullah veya Ebu Kılabe diyerek şek ile, tereddüt ile rivayet etmiştir. İlk iki tarih, Mâmer'in Sabit'ten rivayeti olarak gelmiştir. Yahya bin Mayin'in belirttiği üzere Mâmer sabitlerin rivayetinde zayıftır. İbn-i Hacer'de Mâmer bin Raşid'in sika, sept olmakla beraber sabitlerin rivayetinin zayıf olduğunu ikrar etmiştir. Yani sabit de Mâmer bin Raşid'e her ikisi de esasında sika raviler. Fakat Mâmer sabitlerin rivayet ettiğinde o sabit görülmemiştir. Burada... Bir tarikin diğer tariki kuvvetlendirmesinden ve şahid olmasından bahsedilemez. Bilakis bu iki tarik birbirini illetli kılmaktadır. Nitekim İmam Darekut Niraymullah bu rivayeti illetli bulmuş. Sayık görenlere itiraz ederek bunun vehim olduğunu, doğrusunun bunu sabitin Bekir bin Abdillah'tan mürsel olarak rivayet ettiğini belirtmiştir. Yani rivayet mürsellikle illetlidir. İkinci ve üçüncü tarikte ayrıca Bekir el-Müzen'i Mughira'dan işitmemiştir. Yani Bekir bin el Müzen'i bir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan doğrudan rivayet etmiş. Mahfuz olan tariki bu. Araya Muğira bin Şube'nin zikredilmesinde de zaten Muğira bin Şube'den işitmemiş Bekir bin Abdüla. İnkıta da var yani. İbn-i Haysem'e Yahya bin Mayin'den Bekir'in Muğira'dan işitmediğini nakletmiştir. Darihutni Bekir'in Muğira'dan işittiğini söylese de bu rivayetin mahfuz olmadığını belirtmiştir. Netice olarak Muğira hadisi ızdırab ve inkıta ile illetledir. Sabit olmamıştır. Beşinci rivayet olan Muhammed bin Mesleme radıyolan hadisini İbni Bişeybe, Şeybe, İbni Mace, Abdurrazzak, Ahmet, Taberani, Said bin Mansur ve Tahavi Şerhumuşkilli Asar'da Havs bin Kıyas, Haccaç, Muhammed bin Süleyman, amcası Seyil bin Ebi Asme o Muhammed bin Mesleme tarikiyle rivayet etmiştir. Seyil bin Muhammed bin Ebi Hasme meçhuldür. İbni İbban'dan başkası onu tevsik etmemiştir. İbni İbban'da malum olduğu üzere e, hakkında cerh bulunmayan mestur ravileri sika kabul ederdi. Bu konuda tek kalmıştır, şahıs kalmıştır. Onun bu yönü tevsiki kabul edilmiyor. Hafs bin Kıyas ömrünün sonunda ihtilata uğramış, hafızası bozulmuştu. Lakin ona mutabat sabit olmuş ve hafızdan kaynaklı illet zahil olmuştur. Yani buradaki illet hafızdan, Hafs bin işte ihtilata uğraması öne sürülemez, ona mutabat gelmiştir. Problem ondan yukarıdaki ravide Muhammed bin Süleyman, İbni Ebi Hasme Buhari tarihinde Ebu Muaviye Muhammed bin Hazım o Haccaç'tan o Seyil bin Muhammed bin Ebi Hasme o amcası Süleyman bin Ebi Hasme şeklinde rivayet etmiştir. Bu Ebu Yala'dan naklen bu sayıda ithafta ve İbni İbban Ebu Hayseme o Muhammed bin Hazım'dan o Seyil bin Muhammed bin Ebi Hayseme'den o amcası Süleyman bin Ebi Hasme yoluyla rivayet etmiş. Bu iznattan Haccaç bin Ertat düşmüştür. Ancak doğrusu Haccac'ın bu isnatta mevcut olduğudur. Nitekim Abdullah bin Yusuf ve Ebu Musa Muhammed el Müsennan rivayetlerinde bu isnatta Haccac'ın adı geçmektedir. Haccac bin Ertat müdellis olup tetlis sigas olan Anane ile rivayet etmiştir. Ayrıca onda zayıflık vardır. Tayalisi ve Taberani, Hammad bin Seleme, Haccac, Muhammed bin Seyl bin Huneyf, babası yoluyla Muhammed bin Mesleme'yi gördüğüm şeklinde gelmektedir. Burada görüldüğü gibi, önceki rivayette neydi? Ravi, Seil bin Muhammed bin Ebi Hasme idi. Buradaki tarihte ise Muhammed bin Seyil bin Huneyf'e dönmüş isim. Yani ravi değişmiş. Babası babasından diye rivayet etmiş. Halbuki buradaki ravi Seil bin Hasme, İbni Ebi Hasme. Taberan dediği gibi Hammad bin Seleme bu rivayette yanılarak başkalarına muhalefet etmiştir. Netice olarak Muhammed bin Mesleme radıyalan hadisi zayıftır, sabit olmamıştır. Altıncı rivayet olan Selvim'in saat radyalan hadisini Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Hadis sabittir. Yedinci rivayet olan yani Selvim'in saat hadisi. E bir kadının kendisini Allah Resulüne hibe ettiğinden bahseden rivayet. O Bukhar ve Müslim rivayettir, sabittir. Yeni rivayet olan Enes radıyallahu anh hadisini yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kadına talip olduğu zaman bir kadını gönderip ona teftiş ettirirdi şeklinde gelen rivayet. Bunu hakim ve un tarikiyle beyha ki Musa bin İsmail, Hammad bin Selem'e sabit Enes radıyallahu anh yoluyla rivayet etmişlerdir. Hadisinin isnadı hakim ve zehebin dedikleri gibi Müslüm'ün şartına göredir. Ancak Ebu Davud Merasil'de yani Mürsellere dair yazdığı eserinde Musa bin İsmail Hamad sabit yoluyla Mürsel olarak rivayet etmiştir. Beyhaki Ebu Numan Muhammed bin Fadl el Arim, Arim rakabıyla meşhur, o Hamad yoluyla Mürsel olarak rivayet edildiğini, Muhammed bin Kesir-i Sanani'nin ise Hamad'dan bunu mevsul olarak rivayet ettiğini söylemiştir. Ahmet ve Alp bin Hümeyt, İshak bin mansur es Seluli, o Umara bin Zadan'dan, o Sabit'ten, o Enes Radyalant'tan diye rivayet etmişlerdir. Böylece hadis mevsul olarak sabit olmaktadır. İbn-i Katan el de illetler konusunda uzman alimlerden birisi, i̇hkam Nazar'da bunun İslam'ın hasen olduğunu söylemiştir. Evet, burada şimdi hangi rivayetler kaldı elimizde? Bir, yedinci rivayet Sahih, altıncı rivayet Sahih, Beşinci rivayet zayıf, dördüncü rivayet zayıf, üçüncü rivayet zayıf, ikinci rivayet Ebu Hurereden sahih, birinci rivayet de sahih. Yani bunları tekrar baktığımızda sayı olanlara birinci rivayet sahih dedik. Ebu Hümeyt radıyallahu anh'den bu lafızlara dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki biriniz bir kadına talip olduğu zaman ona bakmasına sakınca yoktur. Eğer ancak ona talip olmak için bakacaksa, onun haberi olmadan da olsa bakabilir. Bu sahih. İkinci rivayet yine sahih. Ebu Rer radıyallahu de, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydı. Bir adam ona geldi ve Ensar'dan bir kadına evleneceğini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona baktın mı buyurdu. Hayır dedi. Git ona bak zira Ensar'ın gözlerinde bir şey vardır buyurdu. Üçüncü rivayet sabit olmadığı için ona atlıyoruz. Dört. Beş sabit değil. Altıncı rivayet Allah Resulüne kendisini iyi eden kadın hakkındaydı bu sahi. Ve yedinci rivayet Allah Resulü bir kanına talip olduğu zaman bir kadın gönderip ona baktırtıyor bu sahi. Evet ikinci aşama delilleri sabit olup olmadığını böylece inceledik. Üçüncü aşamada sabit olan delillerin amel edilmeye uygunluğunu incelemek. Yani elimizde dört tane rivayet kaldı. Bunlar amel edilmeye uygun mu? Bunu incelemek. Bazı deliller sabit olsa da, nesih, tahsis, taklit gibi sebepler o delille amel etmeye mani teşkil etmektedir. Yani hadisin isnadı sahih olabilir ama nesk edilmiş olabilir. Veya o hadise tahsis girmiş olabilir. Veya bazı kayıtlara, şartlara bağlanmış olabilir. İncelemekte olduğumuz örnek meselede delil olarak zikrettiğimiz yedi rivayetten dört tane sabit olmuştur. Begavi dedi ki, burada ilim ehlinin görüşlerini topluca öz olarak aktardığı için Begavi'nin bu sözünü aktarıyoruz. İlim ehli dediler ki, kişi bir kadını nikahlamak istediğinde ona bakabilir. Bu Es-Sevri, Şafi, Ahmet ve İshak bin Ravye'nin görüşüdür. Kadının izni olsun veya olmasın fark etmez. <gülüyor> Kadının sadece yüzüne ve ellerine bakabilir. Başı açık halde veya avretinden bir şey bakması caiz değildir. Elevzai dedi ki sadece kadının yüzüne bakabilir. Malik izni olmadan bakamaz dedi. Muhiradis'in geçen ona baktın mı kavli erkeğin kadına bakışının talip olmadan önce olmasının müstahap olduğunun delildir diyor. Muhiradis'in zayıf olduğunu açıklamıştık. Böylece onu görüp de beğenmediği zaman talip olmaktan vazgeçmesi kadına sıkıntı vermesin. Yani gizlice baksın e, diyor. Bu Muhammed Bin Mesleme ve Mughir geliyor o gizlice bakma olayı. Dediğimiz gibi bu iki rivayet zayıf. Diğer alimlerinde açıklamaları bekavinin bu şekilde özetlediği minval üzere. Genellikle Said ellere aykırı şaz bir görüş olan, kadının yüzü ve elleri avret değildir görüşünde olanlar, yani kadının yüzünü ve ellerini avret görmeyenler, nikah talebinde kadının yalnız yüzüne ve ellerine bakılabileceğini söylemişlerdir. Yani şimdi Said Eliler bize neyi gösteriyor? Kadının elleri ve yüzü avrettir değil mi? Yani Said Eliler bize bunu gösteriyor. Şimdi o halde avrettine bakmak caiz değilse kadının eline ve yüzüne nasıl bakacak nikah talebinde? Yani nikah talebi için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, mesela Allah Azze ve Celle ve Resulü kadınlara bütün bedenlerini örtmelerini emretmiştir. Sadece nikah talebi için açmasını, yüzünü açmasını, elini açmasını, bu izni biz nereden buluyoruz? Bu yasağı kaldıran delil nerede? Böyle bir delil yok. Dolayısıyla bazı alimler bazı zayıf delillere dayanarak kadının ellerinin ve yüzünün avret olmadığını söylemişler. Buna binaen bununla alakalı olarak avret görmedikleri için ancak nikah talebine bakabilir demişlerdir. Bunun manası şudur aynı zamanda. Onlara göre, yani Hanefilere göre veya diğer mezhep mensuplarından, malikilerden, kadının yüzünü avret görmeyenlere göre bir erkek nikah talebi haricinde kadın yüzünü açabilse dahi onun yüzüne bakamaz. Yani bu da onların bakış açısından bu yönü gösteriyor. Ama bizim için, yani kitap ve sünnetle amel edenler için, e, burada herhangi bir işgal yok, kadın zaten eline yüzünü örtmek zorunda, bütün bedenini örtmek zorunda olduğu gibi, nikah talebi meselesinde de böyle. Şimdi biz bunu ne için açıklıyoruz? Kadın tesettürlü olsa dahi erkeğin kadına bakmasının uygun olmadığını, bunun yasaklanmış olduğunu, işin başında, konunun başında zikrettiğimiz delillerden anlıyoruz zaten. O halde nikah talebi için bakacağı zaman nasıl bakacak? Kadın örtülü olduğu halde bakacak. Şimdi diğer mezhep mensupları, mezhepçiler yani kadının elini ve yüzünü açmasını caiz görenlere göre kadın avretini açmış olmayacak değil mi? Yani avretinden bir şey açmayacak. Onlara göre avret değil çünkü el ve yüzü. Dolayısıyla kadına ancak e, avret olmayan yerlerine bakabiliyor. Ama nikah talebi ise, nikah talebi değilse öyle bir durum söz konusu değilse veya tıbbi zaruret veya şahitlik gibi zaruretleri yoksa, burada da bakması caiz değil. Yasak gelmiştir çünkü. Buranın bir anlaşılması lazım. Evet. Bazıları daha ileri giderek el ve yüzden başka yerlerine de bakmasın caiz olduğunu iddia etmişlerdir. Bu görüş Davudez Zahiriye ve i̇bn Azma nispet edilmektedir. Fakat bu görüşün zahirlere nispeti sahih değildir. Zahirlere bir iftiradır yani bu i̇bn Nazım kadının el ve yüzünün avret olmadığı görüşünde olduğundan, yani i̇bn Nazım da bu görüşte, kadının el ve yüzü avret değildir diyenlerden, nikah talebinde yalnızca bunlara bakabileceğini savunmuştur. El-Muhalla'nın 10. cildinde kavli açıktır. Dinde hüccet yalnızca Kur'an ve say-ı sünnetten ibaret olan vahiydir. Sahabe, tabi'in ve sonrakilerin ihtilaf ettiği bu meselenin Allah'a ve Resulüne döndürülmesi gerektiği açıktır. Nitekim Allah Azze ve Celle Nisa 59. ayetinde şöyle buyurur. Eğer bir şeyde çekişirseniz onu Allah'a ve Resulüne döndürün Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız hayırlı olan ve en güzeli açıklama budur. Allah'a döndürmek Kur'an'ı arz etmektir. Resul'e döndürmek ise sünneti arz etmektir. Kur'an'a döndürdüğümüzde Nur Suresi 31. ayetinde Kadının zinet yerlerini gösterebilecek kimseler tek tek sayılmıştır. İzin verilenler arasında kadına talip olan kişi mevcut değildir. Yani Allah Azze ve Celle ayetinde şuna şuna şuna şuna zinetlerini gösterebilsin dediği halde bunlar arasında kendisine talip olacak kimse sayılmamaktadır. Sayı sünnete döndürdüğümüzde erkeğe evlenmek istediği kadına bakması izni verilmesine rağmen kadına kendisiyle evlenmek isteyen erkeğe karşı emrolunduğu tesettürün dışında herhangi bir yerini göstermesine dair bir izin vardı olmamıştır. İkinci rivayede olan Ebu Hureyre Radyalan hadisinde ensardan kadının gözlerine bakma tavsiyesi vardı olmuştur. Kadının gözleri ise emrolundu tesettürün dışında kalan tek yeridir. Yani gözler, yani yolu görebilmesi için ve daha başka hadisler var bu konuda. izin verilen tek kısım. Talip olunan kadının el ve yüzünden başka yerlerine de bakılabileceğini söyleyenler, Yukarıda illetinden bahsettiğim Cabir Radiyalan hadisine dayanmışlardır. Şayet bu hadis Cumhur'un dediği gibi hasen kabul edilirse, yine de bu görüşün sahiplerine delil olmazdı. Çünkü bu muhkeme karşı müteşabihe tutunmak olurdu. Zira söz konusu hadiste geçen, nikahını arzulatacak yerine bakabilen baksın ifadesinde kapalılık vardır. Şayet söz konusu görüş sahiplerinin anladığı gibi olsaydı, bu konuda mutlaka kadınlara, kendilerine talip olanlara tesettürü açma izni gelmesi gerekirdi. Din kamildir ve kadınlara böyle bir izin vardı olmamıştır. Diğer taraftan Ali ve Cerir radyalanmadan gelen hadislerde kadına bakmak yasaklanmış, görüldüğü zaman bakışın çevrilmesi emredilmiştir. Bu yasak tam bir tesettürle emredilmiş olan örtülü kadının endamına ve tesettürden istisna edilen gözlerine dahi bakmaktan yasaklamayı ifade etmektedir. Evlenmek istenen kanına bakma hakkındaki bu izin ise örtülü dahi olsa kanına bakma yasağını talip olan erkek için istisna etmektedir. Yani normalde sen kadına bakamazsın. Yani örtülü dahi olsa karşıdan geliyor hemen bakışını çevirmen emrediyor sana. Ama nikahına talipsen o zaman boyuna endamına bakabilirsin. Bu izin bunun hakkındadır. Yoksa eli yüzü veya daha başka yerleri değil. Evet. Sonuç olarak erkek evlenmek istediği kadına endamına ve gözlerine ancak kadın örtülü olduğu haldeyken bakabilir. Çünkü kadın tamamen avrettir ve kendisine talip olacağı kimseye elini ve yüzünü göstermesine dair bir izin gelmemiştir. Kadının güzelliği, malı, soyu için değil dindarlığı için tercih edilmesi teşvik edilmiştir. Dindarlığı yanında kadının yüz güzelliğinde arzulayan kişi Enes olan hadisinde geldiği gibi akrabası olan kadınlar vasıtasıyla veya bir şekilde soruşturarak bundan haberdar olabilir. Şimdi e, Selef'in uygulamasında durum böyle cereyan etmiştir. Yani onlar şimdi görücü usulü diyorlar ya, e, evleniyorlardı daha öncesinde hiç görmeden, evlendikten sonra ne olduğunu anlıyorlar. Ya boşanıyorlar ya razı olup devam ediyorlardı. Bu böyleydi yani. bu Yani görüşme e, bugünkü şartlardaki görüşmeden bahsediyorum. İşte elini yüzünü göstermesi uzun süre işte flört nişanlık dönemi e, arada bir nikah olmaksızın telefonda konuşmalar, işte gezmeye çıkmalar falan. Bunlar e, tamamen Avrupalılara, Avrupalılara, Batılılara özentiyle e, Müslümanların arasında yayılmış çirkin hareketlerdir. Evet, dördüncü aşama delilleri umum, yani genellik ve husus, özellik açısından incelemek. Tek bir hadisin farklı lafızları bir araya getirilirken, bu lafızların genel ve özel ifadelerine de dikkat etmek gerekir. Şer'i hüküm ifade eden hadis, genel ifadeli bir lafızla gelmiş olup, diğer bir sayı isnatla öncekini tahsis eden bir lafız var da olabilir. Örnek i̇bn Ömer radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hanımlarınızı mescitlerden engellemeyin. Evlerinde namaz kılmalar ise onlar için daha hayırlıdır. Bunu Ebu Dağut İbn-i Ahmet sayısına rivayet etmişlerdir. Hadisin bu lafzı geneldir. Bu hadisle kadınların mescitlere gece veya gündüz fark etmeksizin çıkabileceklerine delil getirilebilir. Lakin bu genel lafız İbn-i Ömer rivayet ettiği diğer lafızla tahsis edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hanımlarınız gece mescide çıkmak için izin istediklerinde onlara izin verin. Bunda Buhari ve Müslüm rivayet etmişlerdir. Bu sebeple İmam Buhari Rahimullah sahinde bu hadis için şu başlığı koymuştur. Kadınlar mescidlere geceleyin ve sabah alacak karanlıkta çıkmaları babı. İbn-i Abilber et-Temih'te şöyle demiştir. İbn-i Ömer radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlara gündüz değil, sadece gece namazlarına katılmalarına izin verdiği sabit olmuştur. Evet, genel ifadeyi özelleştiren lafızların isnatlarına dikkat edilmesi gerekir. Eğer tahsis eden lafız zayıf isnad ile gelmişse bu tahsisli etmek sayı olmaz. Örnek, Allah Teala şöyle buyurmuştur, Maide 96. ayetinde. Hem size hem de yolcuğa bir fayda olmak üzere deniz avı ve onu yemek size helal kılındı. Cabir radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu sabit olmuştur. Denizin suyu temiz ölüsü helaldir. Bunu Ahmet İbn-i i̇bn Hakim İbn-i Hacı rivayet ettiler. Lakin bu umumi ifadeyi tahsis eden bir hadis vardı, olmuştur. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Denizin kıyıya attığı veya suyun çekilmesiyle çıkanları yiyin. Denizin içinde ölen ve şişenleri yemeyin. Bunu zayıf isnatla Ebu Davud İmnace ve Şer-i Sünnede rivayet ettiler. Bu lafız önceki umumi ifadeyi tahsis edici niteliktedir. Önceki ifade ne diyordu? Denizin ölüsü helaldir. Yani bütün ölüsü. ister şişsin nasıl olursa olsun. Ama burada sanki bir tahsis var bu zayıf tarihte. Bu mahfuz değildir diyor Bukhari bu hadis hakkında. Cabir Radyalan'ta bunun aksı rivayet edilmiştir demiştir Bukhari. Eddümeyri diyor ki Hafızların ittifakıyla bu hadis zayıftır. Delil getirmek caiz değildir. Çünkü Yahya bin Süleymet Taifi'nin rivayetlerindendir. Bu Yahya bin Süleymet Taifi Saduk bir ravidir fakat hafızası kötüdür. Bu hadisi merfu olarak rivayet ederek Sikalar'a muhalefet etmiştir. Sikalar yani ondan daha güvenilir olan râviler bunu Ebu Zubeyr Cabir radıyallahu anhu ile mevkuf olarak rivayet etmişlerdir. Dolayısıyla merfu olarak rivayet edilmesi münkerdir. Yani bu yani denizde ölüp de şişen hayvanı yememe Cabir radıyallahu anh, sözüdür. Dolayısıyla bundan bu sahabenin bu sözünden hareketle Allah Resulü aleyhissalatu vesselam merfu hadisi tahsis edilemez. Buna şer'i hüküm bina edilemez. Allah Resulü'nün sözü geneldir. Yani e, şişmiş de ölmüş o şekilde bile bulunsa denizde bunu yemek helaldir. Ha Sağlığa zararlıdır, şöyle olur, böyle olur. Burası e, başka bir konu. Yani bu helali haram ilgendiren bir konu değil. Yani insan yer veya yemez böyle bir şeyi. Fakat e, bu rivayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilecek olsa bunu yemek haram konumuna düşerdi. Fakat şerri naslarda böyle bir şey sabit olmamıştır. Beşinci aşama deliller arasındaki çelişkileri gidermek bir meselede sabit olan nesi tahsis, takyit gibi manileri bulunmayan delillerin yani muhkem delillerin zahirinde birbirine çelişki bulunduğunda aralar bulunarak cem edilir bu mümkün olmazsa şartlarına göre tercihe gidilir örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kıyamet günde mertebe bakımından Allah indinde en kötü insan şudur. Kişi hanımına bir sırrını söyler, kadın da kocasına bir sırrını söyler, sonra o diğerinin sırrını ifşa eder. Bunu Müslim ve başkaları rivayet etmişlerdir. Bu hadis kişinin eşil arasında olan ilişkiyle ilgili sırları anlatmasının haram olduğunu göstermektedir. Lakin müminlerin annesi Ayşe anhadan şu hadiste sayı olarak gelmiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eşiyle ilişkisinden tembelleşip, Boşalmayan kimseye gusül gerekip gerekmediğini sordu. Ayşe radiyallarına da orada oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben ve şu yani Ayşe radiyallarına kastediyor bunu yapıyoruz sonra gusül ediyoruz. Bunu müslim rivayet etmiştir. Bu hadisin zahiri önceki hadiste çelişkili görünmektedir. Bu yüzden aralarının bulunması gerekir. Şu şekilde araları cem edilir. Eşler arasındaki ilişki sırlarını yaymak ikinci hadiste olduğu gibi dini bir ihtiyaç bunu gerektirmediği sürece haramdır. İkinci hadiste dini bir hükmün öğrenilmesi vardır. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hanımları dinin hükmünü öğretme ihtiyacı sebebiyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile aralarında geçenleri anlatmışlardır. Yine kava yani yargı meclisinde muhakeme için bunları anlatmak caiz olur. Bunun delili de Rifai Kurazi radiyallahu anh'ın hanımı onu iktidarsız olmakla suçladığında Nebi sallallahu aleyhi ve şöyle demiştir. Vallahi yalan söylüyor elan Resulü, ben onu deri parçasını silkeler gibi silkeliyorum. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu anlatıma karşı çıkmamıştır. Altıncı aşama, delilleri anlamak ve delil olma yönünü çıkarmak. Delilleri anlamak da şu şekilde olur, bunun da maddeler halinde göreceğiz. Birincisi, bazı naslarda geçen huslara ek açıklama getiren diğer naslara müracaat etmek. Mesela Bakara 222. ayetinde allah Teala şöyle buyuruyor. Sana hayızdan da sorarlar. De ki o bir ezadır. Onun için hayız halinde kadınlardan uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri zaman Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın. Doğrusu Allah çokça tövbe edenleri de sever, çokça temizlenenleri de sever. Ayetin zahiri hayız döneminde kadınlardan uzaklaşmanın vacip olduğunu gösteriyor. Nitekim Yahudiler kadınların hayız dönemlerinde onlarla beraber yiyip içmezler, aynı evde kalmazlar ve onlardan hiçbir şekilde faydalanmazlardı. Sünnette bu konuda açıklama gelmiştir. Burada yine sünnet inkarcılarına da bir telmih var, gönderme var yani bu meselede. Çünkü ayetin zahirine göre kadın haizli halindeyken aynı Yahudiler uzaklaştığı gibi uzaklaşmalar lazım. Onlar sünneti kabul etmiyorlar ya. Evet, Enes bin Malik r.a. Yahudiler kadınlar haizlığa girince onunla beraber evde yemek yemezler, cinsi münasebette bulunmazlardı. Sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bu konu hakkında malumat istediler. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti indirdi. Sana hayızdan da sorarlar, Bakara 222. ayeti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haizlığa anlarında hanımlarınıza cinsi münasebetten başka her şeyi yapabilirsiniz. Bu durum Yahudilere ulaşınca ileri gelenleri dediler ki bu adam bize muhalefet etmedik hiçbir şey bırakmayacak. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Şureyhi İbni Hani Ayşe radıyallahu bir kadın hayzıyken kocasıyla birlikte yemek yer mi diye sordu. Ayşe radıyallahu evet dedi. Sonra benim kanamam varken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırırdı. Ben de onunla birlikte yerdim. Bu sırada etli kemiği alır bana uzatır. Önce benim başlamam için bana yemin verirdi. Ben de onu alır.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 Delil anlamada yine daha önce geçtiği gibi salih selefin anlayışından müracaat edilir. Salih selefin anlayışı onlardan sonra gelen insanların anlayışlarından önceliklidir. Zira onlar Allah'ın ve Resulünün muradını, Arap dilindeki sözün manalarını ve şer'i nasların neyle ilgili olduğunu daha iyi bilirler. Örnek Bakara 225. ayetinde Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah sizi yeminlerinizdeki lağv sebebiyle sorum tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığından sorum tutar. Şüphesiz Allah gafurdur, halimdir. Peki bu ayette geçen yemindeki lağiv nedir? Müminlerin annesi Ayşe radiyalarına şöyle demiştir. Bu ayet kişinin rastgele hayır vallahi, evet vallahi demesi üzerine nazil oldu. Yani lağivden kastedilen budur diyor. Bunu Bukhari ve İmam Malik rivayet ettiler. Yine şöyle demiştir. Lağiv yeminler şakalaşma, tartışma ve husumet esnasında kalbin kastetmediği sözler söylemektir. Bu Bukhar ve Müslümin şartlarına göre Said'dir. Beyhak ve Taberi tefsirinde rivayet ettiler. Bazı nasların tefsirinde Sabe veya Selef'ten birbirine muhalif yorumlar gelmiştir. Böyle bir durumda araştırmacı bilinen tercih yollarından biriyle Selef'in sözlerinden birini tercih eder. 3. Nasların delaletini anlamak için Arap diline, Arapçaya müracaat edilir. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabirleri ziyarete vursat verdiği gelmiştir. Bu ruhsatın erkekler ve kadınlar hakkında genel olduğu daha önce açıklanmıştı. Lakin Ebu Hureyli Radyalan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri çokça ziyaret eden kadınlara lanet etti. Bu Hasendir, Sahihli Gayri'dir. Ahmet İbn-i ve başkaları rivayet etmiş. i̇bn Abbas Radyalanmadan Hasenli Gayri İsnadlı Ahmet ve başkaları. Hasan bin Sabit Radyalanmadan ve İbn, e, İkrimeden de Mürsel olarak da rivayet edilmiştir. Hadisin metninde geçen zevvarat kelimesi veya zuvarat kelimesi Arap dilinde çokça ziyaret eden kadınlar demektir. Bu hadisi kabirleri ziyaret etme hakkındaki umumi ruhsatı kadınlar hakkında tahsis etmekte. Kadınların kabirleri ziyaret etmesi caiz olmakla beraber kadınların bunu çokça yapıp adet haline getirmelerini yasaklamaktadır. Nitekim İbn-i Hacer'de Fethül Bayr'de böyle açıklamıştır. Evet dört. Nasların delaletini anlamak için ayetlerin nuzul sebebine ve hadislerin varid oluş sebebine bakılır. Mesela Tahrim Suresi 1. ayetinde Allah Teala şöyle buyurur: Ey Nebi, eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek Allah'ın sana helal kıldıklarını niçin aramaklıyorsun? Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Nesai Sünne Kübra'da sayı Snatla Enes bin Malik radıyallahundan şöyle rivayet etmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle ilişkiye girdiği bir cariyesi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kendisine haram kılıncaya kadar Ayşe ve Hafsa radyalanma uğraşmaya devam ettiler. Bu üzerine Allah azze ve celle Tahrim birinci ayetini indirdi. Ayşe radıyallanından da gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep radıyallanının yanına yanında kalıp bal içiyordu. Yani bal şerbeti içiyordu. Ben ve Hafsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangimizin yanına girerse ben sende Urfu ağacı zamkı kokusu alıyorum. Urfu ağacı zamkı mı yedin demek üzere anlaştık. Yani Allah Resulü gelinde ikimiz de aynı sözü söyleyeceğiz diye anlaştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birimizin yanına gelince anlaştığımız şeyi söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır Zeynep min ticaşın yanında bal içtim. Bir daha asla içmeyeceğim buyurdu. Bunun üzerine tahrim ilk dört ayeti nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da bal içtim dediği için... Nebi eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Tahrim 3. ayeti indi. Bunu Bukhar rivayet etmiştir. Bu ayetin nüzul sebebi haram kılmanın boşamaya niyet edilse bile boşama gerçekleşmedikçe söz konusu olmayacağını göstermektedir. Bu ayet talak hakkında değil ancak yemin hakkındadır. Yani haram kılma ile kastedilen Yemin etme. İşte bir şeyi yemeyeceğim diye yemin etmez kişinin. Şunu yapmayacağım diye yemin etmez. Helal olan bir şeyi yapmamak üzere yemin etmez. Nitekim kendisinden gelen say rivayete göre i̇bn Abbas Radyalanma bu şekilde anlamıştır. i̇bn Abbas Radyalanma'dan gelen rivayette taberi tefsirinde aktarıyor. Allah nebisine ve müminlere Allah'ın helal kıldığı bir şeyi kendilerine haram kılmaları halinde yeminlerinin kefaretini, on miskini doyurarak veya giydirerek yahut bir köle azat ederek ödemelerini emretmiştir. Böylesi yeminler talak değildir. Yani bunlar talak değil. Yemin Ayet yemin hakkında. Evet. E, bunlar, bu meseleler ilmin yoludur. Yani bu e, verdiğimiz örnekler. Çünkü ilim, insanların ihtilaf ettiği konularda Hakkı görebilmektir. Yani Allah'ın ilimle seçkin kıldığı kimselerin özelliği budur. Nebilerin yoluna tabi olan, nebilerden gelen, e, delillerin sayhini zayıfını bilen, bunu bilmesi sayesinde insanların ihtilaf ettiği konularda hakkı tespit eden, ona isabet eden kimselerdir. Yani ilim ehli olmak, ilim sahibi olmak e, bunlardan geçiyor, bu aşamalardan geçiyor. Yani bunlar bilmek bu açıdan. Ee, önemli e, şeydir. Belki zorlanabilirsiniz ilk başlarda ama e, bu azmedilmeye değer işlerdendir. E, dereceleri yükselten şeylerdendir. Buna tabi ihlas. Allah Azze ve Celle için ihlas ve e, kul haklarına riayet ile birlikte e, oldu takdirde. Allah izin verse bundan sonra yani çalışmamızın ana hatları tamamlandı. Bundan sonra uygulamalı şimdiye kadar işlediğimiz bütün bu meselelerde uygulamalı örnekler aktaracağız sonraki derslerde. Bir iki tane örnek vereceğiz. Ondan sonra da tamamlayacağız bölümü inşallah. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la ve estağfurke ve etu